Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim, aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Hatırlatmış olayım her programda olduğu gibi. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size kutsal bir ağaçtan, e, incir ağacından bahsetmek istiyorum size. Doğudan batıya neredeyse tüm kültürleri kutsal ağacı. Çok sayıda e, dinsel, mitolojik ve folklorik hikayede yer almış. E, tarihimize tanıklık ederken kültürümüzde biçimlendiren bir ağaç. E, bugün dünyanın her yerinden insan e, incir ağacının lezzetli ballı meyvesinin tadını çıkarıyor ama e, binlerce yıl önce sadece Anadolu'nun antik uygarlıklarında yaşayan insanlara bahşedilmiş bir mucize incir. E, Halikarnas'lı tarihçi Heredot'un yazılarından da anlıyoruz bunu. E, Kuru inciri Lidya'da yaşamın 10 temel nimetlerinden biri olarak saymış Heredot. E, Incirin ana Anadolu ama e, tarih öncesi zamanlarda Doğu Akdeniz ve Arap Yarımadası'na dayayılmış. E, bu topraklarda yetişen e, ve adını Karya bölgesine alan Ficus Carica yani siyah incir e, antik uygarlıkları da ...bolca tüketilen bir meyveydi. Ee, i̇nsanın evriminde de çok önemli bir yeri var incirin. Ee, geçtiğimiz günlerde e, BBC'nin web sitesinde yayınlanan... E, ...Mike Shannon imzalı makaleden bazı bilgiler aktarayım size. Ee, bol enerji yüklü olan incirin... ...insanın beyninin büyümesine katkıda bulunmuş olabileceğine dair... E, ...bilimsel araştırmalar yayınlanmış. E, ayrıca evrim sürecinde... ...insan elinin incirin olgunluğu bulup toplayacak tarzda evrildiğine öne sürenler de var evrim çalışmalarında. Bugünün İsrail'inde e, Ürdün Vadisi'nde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan ve yaklaşık önce 9 bin lira uzanan e, fosilleşmiş incir kalıntıları da e, incirin eğileştirilmiş e, en kadim bitkilerden biri olduğunu e, bize söylüyor. Sümer tabletlerinde de var. Ee, M.Ö. 2008'lere Sümer Kralı Orukagina zamanına tahirlenen tabletlerde incirden yiyecek olarak bahsediliyor. Ee, Babil İmparatoru 2. Nebukadnezar Nezar da e, efsanevi asma bahçeleri, incir ağaçları dikermiş. Ee, eski Mısır'da e, düşman ordularını zayıflatmak amacıyla askerlerin İncir ağaçları e, ve asmalarını da e, keserek ilerlediğini, e, Kleopatra'nın inciri çok sevdiğini, Firavunların mezarında e, onlarla birlikte gömülen eşyaların arasında e, fosilleşmiş kuru incirin de e, bulunduğunu biliyoruz. E, cennetten gönderilen bir meyve olarak e, görülüyor incir. Antik Yunan'da, Yaygın yetiştirilen e, önemli besinlerden biri olduğu için e, incir ihracatını düzenleyen kur özel kurallar da konmuş. E, Aristoteles'in e, ve onun çırağı Teofrastos'un şifalı bitki kitaplarında da incirin kaydı var. Smyrna'lı yani eski İzmirli Ozan Homeros, İlyada Destan'da e, incirin Troya yakınlarında yetiştiğini... E, söylüyor Odessa desinde de bazı incirden e, Fayaklar kralı Alkinos'un bahçesinde incir ağaçları olduğunu anlatıyor e, Şöyledir Metin e, Burada ulu ağaçlar vardı Bereketli yeşillikler içinde Armut, nar ve elma ağaçları Dağlarında muhteşem meyvelerle Şahane incirler Göz alan bollukta zeytinler Hiçbir zaman bitmez ve bozulmaz burada meyveler Yaz, kış ve tüm yıl boyunca Hayır, sürekli olgunlaştırır meyveleri. Armut üzerine armut, elma üstüne, incir incir üstüne, asma da üzüm üzüm üstüne. E, Grek mitolojisinde incir e, Dionysos ile ya da e, bereket tanrısı Priapos ile ilişkilendirilmiş. E, Dionysos'un e, şarapla başı döndüğü bir anda e, aşık olduğu güzel periyi incir ağacına dönüştürdüğü de görülmüştür. E, vardır bir hikayede vardır mitolojide ee, eski romanlarda e, incire değer vermiş ve imparatorlukları boyunca incirin Akdeniz'e yayılmasını sağlamışlar ee, romanın e, kuruluş mitolojisinde bir dişi kurtun e, Remus ve Romulus'u bir incir ağacının altında emzirdi ve büyüttüğü anlatır, anlatılır ee, Romalı yazar ve ...Filozof Yaşlı Plinyus Naturalis yani... ...Dua Tarih kitabında e, incirin, kölelerin temel gıdası olduğunu söylüyor. Birçok incir varietesini sıralamış ve özelliklerini tanımlamış. E, Asya'ya doğru gidersek, Hintlilerin Mahabharata destanında... ...Tanrılar Tanrısı Vişnu aslında kutsal incir ağacıdır. E, Siddhartha Guata'nın e, incir ağacının altında otururken... E, Aldığı, yani Budizm'in temelini oluşturan ilhamı da incir ağacının altında otururken aldığı anlatılır İyi ve kötü bilgisini barındıran bir ağaçtır incir ağacı Ve Güneydoğu Asya'da ölümsüzlüğün sembolüdür Temiz bir ahlakın yol göstericisi olarak tanınılıyor Burada aslında ölümsüzlük derken uzun bir yaşam kastedilmiyor Yani anlamlı geçen bir yaşamdan bahsediliyor e, mit dünyasında incir ağacı zeytin ve üzüm ağaçları beraber varlığı ve bereketi sembolize ediyor. İncir ağacının gölgesinde oturmak ya da bunların meyvelerinden tatmak... E, ...dingin, huzur dolu bir varoluşu e, tatmak anlamına geliyor. E, insanın ilk hissi olan yapraklar... E, ...üç dinin de kutsalı bu ağaçtan e, koparılmış. E, bu konuda farklı yorumlar var ama özellikle... Hristiyanlık'ta Adem ve Havva'nın cennetten kovulması ve yaratılış efsanesinde incir yaprağı çok geçiyor biliyorsunuz. Ee, yeni ahitte e, İsa, e, havarilerden Natanel'e sana baktığım zaman seni incir ağacının altındayım mısın gibi görüyorum demiş. Ee, İncil'de geçen e, incirin, hurmanın ve zeytinin bittiği yerde bit e, sözü. E, ...bu topraklarda yerleşmenin bereketli olacağına dair bir inanışın sonucu. Yani i̇ncir ve asmanın yetişmediği topraklar değersiz sayılmış e, İncil'e göre. E, Kur'an-ı Kerim'de de kutsal kabul ediliyor İncir. E, cennet meyvesi diyerek onun üzerine yemin ediliyor. E, bir rivayete göre Hazreti Muhammed... İncirden az bile olsa yiyiniz. Çünkü ben cennetten indirilmiş bir meyveyi söylemiş olsaydım o meyvenin incir olduğunu söylerdim. Zira cennet meyvelerinin çekirdeği yoktur der. Ve elbette Anadolu'muzun bir ağacı olarak incir bizim için de çok çok değerli. Ee, Anadolu'da halk arasında yemiş olarak da adlandırılıyor incir. Ballı darı. Bardacık diye isimler de verilmiş. Çokça inanış var incirle ilgili folklorik öykülerimizde. E, Muğla, Fethiye'de e, incir ve ceviz ağaçlarının altında devamlı yatılmayacağına eğer yatılırsa inme ineceği ya da e, ölünce sakat kal kalacağını inanılmış. E, İzmir, Balıkesir, Aydın yöresinde incirin yılanı çektiğine e, ve meyveleri yemmeyen ...erkek incir olan iyilekin bereket getirdiğine inanılıyor. E, Manisa ve Akhisar civarında... ...incir ağacından düşen iflah olmayacağı... ...ağacın uğursuz olduğuna inanılmış. E, Mersin, Anamur e, civarında da... ...incir ağacının altına kirli su dökülmez... ...incir odunu yakılmazmış. E, deyimlerimiz de girmiş çokça. E, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz denmiş... Ocağında incir acı bitmek, bir çuval inciri berbat etmek, incir çekirdeğini doldurmamak gibi gibi birçok deyim var biliyorsunuz dilimizde. Evet bir müzik arası verelim sevgili inciler ikinci bölümde biraz botanik özelliklerinden de bahsedelim. Şimdi fazla sayıdan çok sevdiğim insan insanı dinleyelim. İzlediğiniz için <Gülüyor> Çeviri Merhabalar tekrar 94.99 açıkladığınızın incir ağacından konuşuyoruz. Evet botanik özelliklerine bakalım biraz demiştik. E, 750'den fazla incir türü olduğu söyleniyor. E, i̇ncir e, yani bilimsel adıyla fikus dut ailesinden e, gelen yenebilir meyveleri olan bir ağaç. E, i̇ncirin meyvesi aslında bir sikonyum yani... Çiçek kılıfının büyüyüp etlenmesiyle oluşan tüm fikus türlerine özgü yalancı bir meyve. Tıpkı ay çiçekleri ve çilekler gibi aslında birer çiçek çanağı. E, Sikonyumlar e, içi boş bir çiçek muhafazası içinde sıralı dizilmiş bir çok sayıda incir çiçeğinden oluşuyor. E, incirin çiçeklenmesi ve döllenme büyüsü de kendine özgü. E, dişi ve erkek çiçekler farklı ağaçlarda oluşuyor. E, ...erkek ağaçlarda polen üreten erkek çiçekler e, ve tozlaştırıcı arının yumurtasının geliştiği gal çiçekler bulunuyor. E, dişi ağaçlarda ise yenilebilir meyve oluşturan e, dişi çiçekler var. E, Döllenmesi de ancak yaban arıları sayesinde olabiliyor. E, her incir türünün e, döllenmesini sağlayan o türle ortaklık geliştiren bir yaban arısı türü var. E, ağaç ve yaban arısı arasındaki bu ortaklık da ta 80 milyon yıl öncesine gidiyor e, İncir yaban arılarına besin sağlarken arılar da incirin tozlaşmasını sağlıyor Sadece arılar değil e, 1200'ün üzerinde canlı türü de incirle besleniyor e, Ve incirle e, beslenirken tohumların da yayınmasını sağlayan bu canlı arasında e, kuşlar var Meyve yarısıları var primatlar var e, İnciri bu özelliği yüzünden yani çokça canlı türü tarafından besin kaynağı olarak tüketilmesi yüzünden temel kaynak olarak kabul ediliyor ekolojistler tarafından. Yani incir yok olursa bütün sistemin çökeceğini binlerce yıl önce olduğu gibi gelecekte de var olabilmemiz için incirin kritik bir rolü olduğunu söylüyorlar. Eril ve dişil özellikleri aynı anda barındırdığı için olsa gerek incir ağacı aynı zamanda hayatın ve aşkın sembolü. Antik Yunan'da doğurganlığı, evliliği, günahdan arınmayı simgeliyor. İtalya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde ise çocuğu olmayan kadınları ruhani işi olarak ilahlaştırılmış. İncir dalığı yarıldığı zaman biliyorsunuz içinden süte benzer ve sıvı akıyor. Yani yapışkan bir süt bu. Aynı zamanda alerjen, telimizi değdiğinde kaşıntıya neden oluyor. Süt hayat ve çoğalmayla ilgili olduğu için... Ee, İncildeki bir süt de onun kutsiyetini arttırmış olabilir. Ee, botanik özellikler açısından gerçekten ilginç bir bitki. Yani kökleri açısından da durum böyle. Ee, Birçok bitkinin kökleri yer altına inerken bazı incir türlerinde kökler yer üstünde büyüyor. Ee, Florida inciri ya da Strangler inciri olarak bilinen bir ağaç böyle bir tür. Tohumları. Kuşlar ve memeli hayvanlar yoluyla e, diğer ağaçların tepesine düşündüğü örneğin orada bolca ışık aldığı için hızlıca büyüyebiliyor. E, ve bir yandan e, konakladığı o ağaçtan köklerini aşağı sarkıtarak toprağa ulaşıyor. E, bu kökler geliştikçe ana ağacı tümüyle sararak ölümüne bile yol bazı durumlarda. O yüzden belki e, Uzakdoğu felsefesinde iktidarın da e, sembolü olması... E, bu yüzden de olabilir. Budistlerin e, kutsal metinlerinde bahsedilen Bodhi ağacı aslında e, Ficus Religiosa adıyla bilinen incir türü. E, Hint edebi metinlerinde efsane ve söylencilerde bu ağaç her tarafa yayılan yaprakları ve kökleri yüzünden gizemli sayılır. E, bugün Hintlilerin çoğu e, body ağacını pipala yani banyan diye de bilinen Hint inciri olduğunu söylüyor. İktidar sembolü ve birer mabettir e, banyan ağaçları. Ficus bengalensis e, bilimsel adıyla. E, Yaradılış hikayeleriyle doğurganlıkla ilişkilendiriliyor bu ağaçta ve tabii o kadar büyüktür ki uzaktan küçük bir orman gibi e, gibi e, görünebilir bize. E, i̇ncir ağacı e, sadece medeniyetimizi oluşturan yıkıntılarını da ...koruyan bir ağaç... Ee, ...Hindistan'da... E, Indus Vadisi'ndeki yok olan... ...medeniyetlerin kalıntıları... E, ...Kamboçya'daki Angkor... E, ...Tapınağı... E, ...Güetamalı'daki maya pirimitleri... E, ...incir ağaçlarıyla kaplı... E, ...terk edilen... ...yapıları incir ağaçları istila etmiş... ...her taşın çatlanda tohumları... ...filizlenmiş ve büyüyen... ...kökleriyle duvarları ve temelleri... E, ...yıkmış... Meyveleri başka hayvanları ve başka tohumları da o bölgeye taşımış. Böylece orman yeniden hakim olmuş. E, yıkıntıları kaplamak deyince İstanbul'daki incir ağaçlarından da söz etmeden olmaz. E, Volkan Yalazay eski İstanbullu ağaçlar kitabında İstanbul surlarında arabelerde filizlenip inatla büyüyen incirlerden de bahsetmiş. E, Yoros kalesini gören İstanbul gezginlerinden Lady Hornby şöyle de demiş örneğin. Bu hisarın kulesi, surlarıyla burçları sık ve çok güzel bir sarmaşıkla kaplı. Alt surların üzerinde viran durumdaki bir bahçe, yabani asma ve incir yaprakları sarmaşığın koyu yaprak dokusu iç içe geçmiş. Ee, Yanardağ bölgelerinde de benzer şeyler yaşanıyor. Ee, kurumuş lavların arasından önce incir ağaçları yetişiyor ve diğer bitkilerin yetişmesinin önünü açıyor. Ee, bilim insanları ağaçtan arındırma nedeniyle yok olan Orman bölgelerinde ormanın yeniden gelişmesini hızlandırmak için önce iyi incir ağaçları dikermiş. BBC'den yenilenen makalesinde Şenhan'ın buna dayanarak iklim krizinin etkilerini yaşadığımız şu günlerde... ...incir ağacının gelecek için umut olduğunu, aşırı iklim koşullarına uyum sağlaması yardımcı olabileceğini yazmış. Hindistan'ın kuzeyinde bu ağaçların nehir kenarlarında büyüyen köklerinin köprü yapımında kullanılarak e, muson yağmurları döneminde insanları koruması e, Etiyopya'da ise kuraklık zamanı e, ekili araziye gölge yaparak e, çiftçilere yardımcı olması da buna örnek olarak gösteriliyor e, İncir sadece e, tatlı ve lezzetli değil e, vitamin, mineral ve lifle dolu bir meyve. Tarih boyunca e, bu ağacın sadece meyvesi değil kabuğu, yaprakları, kökleri ve reçinesi ilaç olarak da e, kullanılmış. E, önemli oranda e, kalsiyum, e, potasyum, fosfor ve demir içerdiği için yoksul ekmeği diye de anılıyor. E, şempanzelerin de yabani incir ağacının kabuğunu ve yapraklarını ilaç niyetine gidiği görülüyor. E, araştırmalar ve bunların e, Bakteri, parazit ve tümöre karşı etkili olduğunu da gösteriyor. Ve tabii incirin en büyük üreticisi de Türkiye. Bugün Ege bölgesi ve Aydın başta olmak üzere birçok yerde yetişiyor. Yani incir uyutması gibi adı da pek tatlı olan tatlılarımız da var biliyorsunuz. Evet sevgili dinciler, botanitopiyadaki keşif yolculuğumuzu burada noktalayalım. İncire, mit dünyasından günümüze kutsallık, varlık... Güç, bilgelik, aydınlık, doğurganlık, verimlilik, e, bereket, bolluk gibi çokça anlam yüklenmiş e, İncir ağacı, yaprağı, meyvesi, e, gizemli uzun yolculuğu boyunca kutsiyetini hiç kaybetmemiş e, Bu ağacı e, gelecekle ilgili planlarımıza dahil edersek e, Geçmişte olduğu gibi bizim geleceğimizi de güvence altına almış oluruz Yeryüzünde birçok kültür ve inanç e, incir ağacının kesmeyi yasaklamış ama bu inançlar yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuyor. Belki de bunları yeniden canlandırmak gerekecek. Evet sevgili dinleyiciler, sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatayım. Potentopia.gmail.com, elektronik post adresim. Aynı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.